Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA, Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü'ne göre 1880 yılından bu yana en sıcak yıl 2016 yani içinde bulunduğumuz yıl olacak. Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü direktörü Gavin Smith yaptığı açıklamada Nisan ayındaki kara ve dini sıcaklığının 1951 ile 1980 yılları ortalamasının 1.1 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. Haberler.com'un haberine göre bu yılın Nisan ayının 1880'den bu yana ortalama en sıcak dönem Olduğunu ifade eden Schmidt bundan önce en yüksek sıcaklığın 2014 ve 2015 yıllarında ölçüldüğünü kaydetti. Küresel bazda sıcaklık ortalamalarının Ekim 2015'ten bu yana her ay arttığına işaret eden Schmidt 2016'nın 1880'den bu yana en sıcak yıl olacağını kaydetti. Yani aynen tencerede haşlanan kurbağalar gibi yavaş yavaş altımızdaki su ısınıyor. Milyonlarca PET şişeden Van Gogh tablosu yapıldı. 53 hektarlık alana yapılan tablonun hedeflerinden biri PET şişelerin farklı şekillerde geri dönüşümünün mümkün olduğunu göstermek. Dünya sanat tarihinin en önemli ressamlarından kabul edilen Vincent Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu Tayvan'da 4 milyonu aşkın plastik şişe kullanılarak yeniden canlandırıldı. 126 yıl önce 37 yaşında iken hayatını kaybeden Hollandalı ressam Van Gogh Tabloyu 1889 yılında tamamlamıştı. 53 hektarlık alana yapılan tablonun bir hedefi de pet şişelerin farklı şekillerde geri dönüşümünün mümkün olduğunu göstermek. Ama pet şişeleri hiç kullanmasak bunun yerine başka doğada çözünen ve zararsız şişeler kullansak tabii ki çok daha iyi olacak. Çevreciler fosil yakıtlar ve buna dayalı enerjiyle çalışan termik santrallere Ali Ağa'nın kirli sanayi atıklarının önünde... Dur dedi hafta sonu İzmir Ali Ağa'da düzenlenen eylemde katılımcılar iklimi değil sistemi değiştirin mesajı verdi. Yaşam savunucuları kömür başta olmak üzere fosil yakıtlar ve buna dayalı enerjiyle çalışan termik santrallere Ali kirli sanayi atıklarından oluşan cüruf dağlarını dur dedi. Dünya genelinde geçen hafta başlatılan fosil yakıtlara karşı kampanyanın son halkasıydı Türkiye'deki bu etkinlikler. Alia'nın etki alanında gerçekleştirildi bu eylem ki Türkiye'de fosil yakıtlarının bir numaralı mağduru Alia. Türkiye'nin dört bir yanından çevreciler, yaşam savunucuları kömürden kurtul geleceği kurtar sloganıyla Alia ile Foça arasındaki Ilı Pınar'da buluştu. Soma katliamının ikinci yıl dönümünün hafta sonunda gerçekleşmesi nedeniyle daha da anlam kazanan buluşmada Kaz Dağları'ndan, Karadeniz'den, Kuzey Ormanları'ndan, çevre platformlarından katılımcılar iklimi değil sistemi değiştirin dedi. Karşı bisiklet grubundan ülkenin dört bir yanından çevre platformu üyeleri, siyasi partiler, milletvekilleri, sevi toplum üyeleri burada insan yaşıyor diyerek termik santrallerin yarattığı tahribata dikkat çekmeye çalıştı. 26 yıl önce Ali Ağa'da kurulmak istenen termik santrale karşı insan zinciri oluşturanların çocukları bu kez yine eylemdeydi. Yöre halkının desteğiyle dağ başındaki kalabalık giderek arttı. Önce Praxis grubunun müziğini dinleyen topluluk ardından arka plandaki cüruf dağlarına doğru dur yazısı oluşturdu. Daha sonra o cüruf dağlarına doğru zincirde bir araya geldi. Eylemciler adına yapılan açıklamada fosil yakıt çağının sona erdiği vurgulanda artık yeter dendi. Açıklamada şu görüşleri yer verildi. Pervasızca sürdürülen sorumsuz sanayileşme rotasının sorumluları fosil yakıt şirketlerini ve enerji politikalarını durduracağız. Yeryüzünü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 Tüm fosil yakıtlı projeler iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz dendi. Enasa Goddard Enstitüsü'nün açıklamasına bakarsak 2016 en sıcak yıl olacaksa şayet bir an önce bu konuda hakikaten harekete geçmek ve durdurmak gerekiyor. Türkiye genelinde bulunan 80 termik santral projesinin 22'sinin yer aldığı Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri'nin çağrısıyla Ekoloji örgütleri ve yaşam alanı savunucuları fosil yakıt tüketimine ve termik santrallere hayır demek için Ali Ağa'dan sonra Hatay İskenderun Sarıseki'de de eylem yaptı. Tabii ki Ali Ağa'da yapılan fosil yakıtlardan kurtul eylemine eş zamanlı yapıldığı için oraya da bir selam çakıldı. Çetko Başkanı Sadun Bölükbaşı diyor ki Sarıseki-Payas bölgesinde yapılan ölçümler toprakta ağır metal kirliliği göstermekte partikül madde kirliliği ise